emmâ bi'an fe estağal hadîs kelamullâh ve hayrel hadîhedü muhammedin sallallâhu aleyhi ve sellem ve şerrel umûru muhtetâtuha ve kulle muhtetetin bida'ah ve kulle bida'atin dalâleh ve kulle dalâletin finnâ fümme ah. ba'd değerli kardeşlerim bu hafta inşallah siyer sohbetimizin 22. konusu ve 43. dersini sohbetini yapacağız Allah nasip ederse konumuz Taife yolculuk Aleyhisselatü Vesselam'ın Taife gitmesi İsra ve Miraç hadiseleri İnşallah bunlardan bahsedeceğiz Ebu Talib'in vefatından sonra Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a Sıkıntılar Acılar iyice şiddetlenmişti Kureyş bir fırsat ele geçirmişti. Ebu Talib biliyorsunuz Aleyhisselatü Vesselam'ı sonuna kadar, ölümüne kadar korumuştu. Ebu Talib'in vefatinden sonra Kureyş bir takım komplolar kormaya başladılar. Planlar hazırladılar. Bazı niyetleri vardı. Aleyhisselatü Vesselam'ı zatını ve davetini tamamen ortadan kaldırmak istiyorlardı. Çünkü o Kureyş'in dinine, atalarına kendilerince tabii, atalarına, atalarının dinine karşı çıkıyordu. Saygın kimselerini saymıyordu. Onların kutsal saydığı şeyleri hiçbir şekilde kutsal saymıyordu. Sadece ve sadece Allah'a davet ediyordu. Bundan dolayı Kureyş biliyorsunuz, son derece Bundan rahatsızdı ve Aleyhisselatü Vesselam'ı kökten halletmek istiyorlardı. Onu ve davetini bitirmek için ellerinden geleni yaptılar. Yani peş peşe neler yaparız da onu ortadan kaldırırız, nasıl bir darbe indiririz de onu ortadan kaldırırız diye planlar kurdular. Bunu bilen Aleyhisselatü Vesselam iyice sıkıntılar artınca Mekke'nin etrafında yakın bir yerlere sığınmak, oralara, oralarda kalmak, emin bir yerde kalmak, tabi bu arada davetini, İslam davetini devam ettirmek istiyorum Yani Mekke'nin dişine çıkmak istiyoruz. E, bir isetin, nubuvvetin, yani peygamberliğin gelişinin 10. senesinin şevval ayında aleyhissalatu vesselam taite yöneldi kardeşler. Mekke'ye 50 mil uzaklıkta bir yer. Yani yaklaşık olarak 80 kilometre. 80 kilometrelik bir mesafe. Oraya Ali Hüsnayefüselam yürüyerek gelip gidiyor. Ve yanında da mevlası Zeyd bin Harisa. Yani mevla buradaki manasıyla kölesi. Mevla hem sahip için hem de köle için kullanılıyor. Mevlası yani kölesi Zeyd bin Haris'e de var ve yolda hangi kabileye uğradılarsa onlara mutlaka aleyhissalatü İslam'a çağırıyor, İslam'a davet ediyor onlara İslam İslam'a İslam'a anlatıyor ancak onlardan hiçbiri kabul etmiyor nihayet Taif'e geldikleri zaman Amr İbni Umeyr Sakafi'nin adamlarından üç kişiye e, üç kişi uğradılar, yani onlarla karşılaştılar, Ali Serhat ve ve kölesi ve onlara İslam davetinde bulundular. Taif'te genelde sakıflı kimseler bulunuyordu, sakıf kabilesinden olan kimseler. Onlar orayı vatan edinmişlerdi. Aleyhisselatü Vesselam da bu sakıflilerden üç adama e, davette bulunuyor. Allah'a davet ediyor. Allah'ın dinine yardım etmeleri için onlara çağrıda bulunuyor. Ama onlar çok çirkin bir şekilde Aleyhisselatü Vesselam'a karşılık veriyorlar. En kaba sözler, kelimeler kullanıyorlar ve reddediyorlar. Onlardan bir tanesi Allah seni mi buldu? Peygamber olarak peygamber olarak gönderecek seni mi buldu diyor bir tanesi. Bir tanesi de asla seninle konuşmayacağım. Eğer e, sen bir peygambersen seninle konuşmak çok büyük bir tehlikedir. Eğer Allah adına da yalan söylüyorsan o zaman zaten seninle konuşmaya gerek yok gibi ileri geri bir sürü sözler söylediler. Aleyhisselatü Vesselam'ı reddeden onu üzen son derece rahatsız dedim. Ama Aleyhisselatü Vesselam bu davetinden vazgeçmedi. 10 gün Taif'te kaldı kardeşim 10 gün Taif'te ve onların Taiflilerin evine gidip gelmeye devam etti. Bu sıkıntılar içerisinde. Ne dediyse hep red cevabı alıyor. Yüzüne çarpılıyor sözleri. Allah'ın kelamı. Allah Azze ve Celle'nin sözleri. Allah'a davet hep yüzüne çarpılıyor ve hakaretler işitiyor Yanında kölesiyle birlikte. Ama buna rağmen 10 gün yoğun bir davet çalışması yaptı orada. Sonra bunun neticesinde tabi Taifliler durmadılar yani ve Aleyhisselatü oradan çıkardılar. Taif'ten kovuyorlar yani. Hatta çocukları ve ayak takımı kimseleri safih dediğimiz ayak takımı kimseleri Aleyhisselatü Vesselam'a karşı kışkırtıyorlar ve onun peşine takıyorlar. O hususta çocukları ve bu ahmak kimseleri kandırıyorlar ve Aleyhisselatü Vesselam'ın onların e, kovalamasını ve peşlerinde, peşinden gitmesini istiyorlar. Onlar da öyle yapıyorlar. Ta ki bu grup Taif'in Taif'in 3 mül kadar e, ilerisinde olan Mekke'ye yakın olan Rabia'nın oğullarının bahçesine kadar kovalıyorlar. Rabia Rabia'nın iki tane oğlu var. Otbe ve Şeybe diye. Ali Sıratu vesselam buraya geldiğinde bu bahçenin, bostanın, duvarının dibine oturuyor ve orada e, üzümlerin gölgesi altında dinleniyor. Tabi bu arada bahçe sahipleri hemen haber alınca Aleyhisselatü e, peşinden gelenlerin, bu çocukların ve beyinsiz ayak takılı kimselerin eziyet ettiğini görünce hemen onları oradan uzaklaştırıyorlar. Nihayetinde Aleyhisselatü Vesselam orada bir müddet dinleniyor. Yani bu 10 günün sonunda Taifliler kardeşlerim o Aleyhisselatü ve Mevlasını oradan çıkartıyor. Davet sonuçsuz kalıyor. Davet sonuçsuz. O anda yani. Sübhanallah. O bostanlıkta, bahçelikte dinlenirken o bahçe sahibi iki kimse Rabia'nın oğulları bakıyor o Aleyhisselatü ve kölesine acınacak bir vaziyette. <gülüyor> Çünkü Aleyhisselatü Vesselam'ın ayakları kananmış, taşlanmışlar. Mevlası Zeyd bin Harise, radıyallahu anhu ve arda, Allah'ın da razı olsun ve onu hoşnut etsin. Aleyhisselatü Vesselam'ı koruma adına kendi nefsini feda etmiş. Ve taşlardan dolayı başı yarınmış bir kimse. Ali Aleyhisselatü Vesselam'ı koruyayım derken bu vaziyette, bu sıkıntılar içerisinde orada bir müddet dinliyor, dinleniyorlar. İşte bu başta sahipleri de bu olayı, bu görüntüyü görünce merhamete geliyorlar, acıyorlar. Ve onların bir tane kölesi varmış. Kölesi de Aldas adında birisiydi Ve bu adam, bu genç daha doğrusu Hristiyan dinine mensup. Addas'a diyor ki o Rabia'nın oğulları, şuradan bir salkın üzümler de yesinler şunlar diyor. Yani Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam ve kölesi Zeyd bin Halis'e yesin, dindensin diyorlar. Addas adındaki bu genç köle salkın üzünü getiriyor, önlerine koyuyor. Aleyhissalatü vesselam elini uzatırken Bismillah diyor. Bismillah deyince Addas ya diyor ki bu belde ahalisi diyor. Yani Taifi ve etrafındakileri kast ederek böyle bir şey söyle söylemezler. Sen bunu nereden söyledin deyince nereden biliyorsun deyince Aleyhisselatü Vesselam Addas'a bu köleye sen hangi memlekettensin ve dinin nedir diyor soruyor. O da diyor ki ben Hristiyanım ve Ehl-i neynuneyim diyor. Yani, e, Yunus bin Meta'nın memleketinden olduğunu söylüyor. Aleyhisselatü Vesselam da diyor ki, sen Yunus bin Meta'nın Yunus Aleyhisselam'ın beldesinden ve memleketinden misin diyor. O genç köle daha da şaşırıyor ve hayret ediyor. Sen diyor Yunus bin Meta'yı nereden biliyorsun diyor. O bir peygamber olduğu için, o da diyor ki Ali'sin, Ali'sin. O bir peygamberdir ve benim kardeşim ben de peygamberim diyor. Subhanallah. Bunun üzerine Abbas hemen Hz. Ali'nin eline ve ayaklarına kapanıyor, öpmeye başlıyor. Bir peygamberdir yani. Kıymeti bilen biliyor. Allah'ın kendisine nifrettiği kimseler hemen hak gelince, hak gelince ona teslim oluyor. Sonra bu bahçe sahipleri, Rebiya'nın oğulları bu durumu görünce birisi diğerine diyor ki şu köleğin yaptığına baksana diyor, bizim işimizi boşa çıkaracak diyor. Ey Adas ne oluyor sana yazıklar olsun ne yapıyorsun sen diyor. O da diyor ki vallahi bu peygamberdir diyor. Bunu bunun haber verdiğini ancak bir peygamber haber verir. Ben yani bunun söylediği şeyi, bildiği şeyi ancak bir peygamber haber verir, bir nebi haber verir diyor. Veya buna bu manada şeyler söyleyince onlar da diyorlar ki yazık sana dininden dönüyor musun? Senin dinin yani Hristiyanlık bu, bu adamın getirdiği aleyhissalatü vesselam'ı kastederek bunun getirdiği dinden daha üstündür, daha iyi değil mi? Neden dininden dönüyorsun diye kınıyorlar. Böyle bir hadise de geçiyor aleyhissalatü vesselam'ın Taif dönüşünde. Sonra e, değerli kardeşlerin Ali Vesselam kalbi kırık, mahzun bir şekilde, hüzünlü bir şekilde e, Mekke'ye geri dönüyor. Mekke'nin yolunu tutuyor. Çünkü Taifliler davetini kabul etmemişler, terk etmişler ve ona olmadık işkenceleri yapmışlar. Neticede Allah Azze ve Celle bütün bu hüznün, mahzunun mahrumiyetin karşısında Allah azze ve celle Cebrail ile ona tesellide bulunuyor. Cebrail Aleyhisselam'la tesellide bulunuyor ve ona moral veriyor. İşte bunu da Ayşe radıyallahu anha ve Aleyhissalatu vesselam'ın işi çok güzel bir şekilde anlatıyor, ifade ediyor. Sahih bir hadiste geldiği üzere. Uhud günü. Bu biliyorsunuz Müslümanlar yenilmişlerdi. Aleyhissalatü Vesselam'ın öldüğü haberi yayılmıştı. Şeytan tarafından. Peygamberin Uhud'da öldürüldüğü haberi yayılmıştı. Çok ciddi bir şekilde bozguna uğramışlar. Ve Uhud'da bir grup hem de içerisinde çok önemli sahabelerin bulunduğu bir grup daha doğru çekilmişti. Ve ondan dolayı da kınanmışlardı. Uhud'da Allah Azze ve Celle şiddetli bir şekilde müminleri imtihan etti. Çünkü Rasul'e itaat etmedin. O okçular meselesini biliyorsun. Okçular tepesindeki e, birkaç kişi hariç aleyhissalatü vesselamın emrini, aleyhissalatü vesselamın e, söylediği tembihi yerine getirmemişler, dikkat etmemişlerdi. Neticesinde de e, bir takım şeylerden dolayı Allah'ın bir hikmeti gereği bir hezimet meydana girmişti. Ama bu hezimet aslında sonradan zafere dönüşüyor. Müslümanların çıkardığı dersler Evet. Ayşe Validemiz diyor ki işte o Uhud'da yenilgiden sonra sana diyor bu Uhud gününden Uhud'dan e, kaynaklanan üzüntüden daha şiddetli bir üzüntü isabet etti mi? Daha önce yani bu, bu, bu kadar şiddetli bir sıkıntı oldu mu deyince diyor ki evet diyor. Bundan daha şiddetli, daha sıkıntılı bir gün vardı. O da Akabe günü. Akabe günüyle kastetti. işte bu Taip dönüşü, Taip e, daveti mi kastediyor. O zaman diyor, ben diyor, nefsimi, nefsimi İbne Adil Yaliye, yani Taiplilerdeki, e, Sakiflilerdeki bir e, adamın ismi, bir kabilenin e, ismi Yahuda, e, bir adamın ismi. Ona arzettim yani İslamı onlara götürdüm Allah için dairette bulundum ancak onlar kabul etmedilerdi ve beni hiçbir şekilde korumadılar diyor. Söylediğim şeyi reddettiler ve ben de mahzun bir şekilde üzüntülü bir şekilde Mekke'ye doğru yöneldim diyor. Kârlın menazil denen bölgeye geldiğim zaman Yahut Saad karnin sa menazil kardeşlerim, mikat mahallerinden birisi. Necid ahalisinin, necid ahalisinin Mekke'ye gelirken mikatı yani ihrama girdiği yer umre veya hac için ihrama girdiği yer. 5-6 tane e, mikat mahalli var. Başlangıç mahalli. Onlardan biri de menazil. Mesela Zulhuleife. Medine ve Medine tarafından gelen kimseler için bir mikat mahalidir ve en uzak olan yerde orası. yüz küsur kilometre. İşte buraya geldiğim zaman diyor, Kâbe menziline geldiğim zaman bir kaldırdım ki diyor, bir bulut beni gölgelendiriyorsun hanım. Ve yine baktım ki diyor, o bulutun içerisinde Cebrail Aleyhisselam. Ve bana sesleniyor. Diyor ki Allah Azze ve Celle senin söylediğin şeyi ve kavminin de yani taiflilerin de sana söylediği şeyi işitmiştir. Muhakkak ki sana dağlar meleğini göndermiştir diyor. Sonra <gülüyor> dağlar meleği de konuşuyor tabii. Dağlar meleğini gönderdi ki diyor. İstediğin şeyi ona emredesin o da yerine getirir. Getirsin diyor. Sonra dağlar meleği devreye giriyor ve Ali Hüseyin'e selam veriyor. Diyor ki bana selam verdi dağlar meleği. Ey Allah'ın Resulü, Allah beni sana gönderdi ve kavminin sana söylediği şeyleri, senin söylediğin şeyi ve onların cevabını işitti. Emret şu iki dağı. Ahşabeyn diye e, bilinen Mekke dağlarından bir dağ, bu iki dağ diyor. Emret, bunların üzerine geçireyim diyor. Bu tayetlilerin üzerine geçireyim diyor. Subhanallah. Ali sünneti cevabına bakın. Diyor ki, bunların nesillerinden Allah'a sadece ve sadece Allah'a ibadet eden, onla hiçbir şeyi şirk koşmayan kimselerin çıkmasını umuyorum diyor ve istemiyor. Allahu Ali Aleyhissalatü vesselamın ufkunun genişliğine bak. Evet, onun için bu sıkıntılı 10 günden sonra, hatta Mekke'ye gidecek, yine sıkıntılar başlayacak. Bu meleklerin gelmesi, Cebrail'in, dağlar meleğinin gelmesi onun için büyük bir moraldı. Allah Azze ve Celle onunla beraber, onun yanındaydı. Ama bu davet, bir merhaleden geçecekti. Ve bu merhaleleri de aleyhissalatü vesselam adeta böyle tırnaklarıyla kazıya kazıya geçiriyordu. Ve hiçbir şekilde de nefsinden yana nefsinden yana taviz ediliyor. Ve hep nesilleri geleceği ileri düşünüyor. Ve merhamet subhanallah. Ve mâ ersennâke illâ rahmeten lil âlemîn. İşte burada bu ayetin, bu ayetin manası nasıl gerçekleşiyor Allah'a bakma. Biz seni alemlere rahmet olarak gönderdik Ya hakaretleri etmişler, her türlü eziyeti yapmışlar, öldüresiye kadar dövülmüş ve taşlanmışlar buna rağmen belki onların nesillerinden onların nesillerinden Allah'a ibadet edecek kimseler çıkacak diye merhametini ve rahmetini ortaya koydu. Aleyhisselatu vesselam. Keşke biz de onun kadar merhametli olabilsek. Veya onu olamayız asla, asla. Ama onun merhametinden bir nasip alsın. Onun onun merhametini bağışlamasını, bağışlamasını örnek alsın. Bizim örnek örnek alacağımız numunemiz o. Onun için bakın bir hadiste Seleme bin Ekva adında bir sahabi. Yanlış hatırlamıyorsan, Aleyhissalatü Vesselam'ın yanındayken, Aleyhissalatü Vesselam torunlarını öpüyor ve Seleme bin Ekva adındaki bu sahabi diyor ki, benim diyor 10 tane çocuğum var, bunlardan hiçbirini öpmedim. Aleyhissalatü Vesselam, men لا يرحم la yurham. Merhamet etmeyene merhamet edilmez. Subhanallah. Yani aleyhissalatü vesselam çok merhametli, acıyan, şefkat sahibi bir kimseydı. Ama aynı zamanda Allah'ın hudutları, Allah'ın hadleri, haramları, Allah'ın değerleri, tazim edilecek değerler çiğnendiği zaman hemen o konuda da gerekeni yapar, şiddetli davranır, yüzünün rengi değişirdi. Resulatü vesselam böyleydi. Evet. Bu Taif yolculuğu, Taif'teki davet bu şekilde sona erince Aleyhissalatu vesselam Mekke'ye tekrar girmek istiyor ve Mevlası kölesi Zeyd bin Haris'e diyor ki onlar seni oradan çıkarttıkları halde sen nasıl gireceksin ey Allah'ın Resulü deyince Aleyhisselatü Vesselam ona Allah bir çıkış yolu yaratacak dedi. Allah bu dine yardım edecek ve Nebisine de arka çıkacak dedi. Yalnız Hira Beana geliyor. Orada bir müddet kalıyor. Çünkü nefsini güvende hissetmek istiyor yani sağlama almak bizim tabirimizde sağlama almak istiyor ve Huza kabilesinden Huza kabilesinden bir adamı Ahnes bin e gönderiyor eman almak için yani Mekke'ye tekrar girecek ya emniyet içerisinde sağlam bir şekilde girebilmek için onun e, emanını istiyor o zamanlar böyle şeyler çok önemli yani birisi eman verdiği zaman ama hür ve bilinen kabileler de, kabilelerden birisi olacak. Yani oranın diye, e, yerlisi de diyebiliriz. Sözüne itibar edilen birisi. Hemen verdiği zaman kimse ona da punamıyor. İsterse oradaki insanların bir numaralı düşmanı olsun. Ki hali böyle de. Müslüklerin tamamen düşman olduğu bir kimse. Bu adam kabul etmiyor. Diyor ki ben yeminli bir kimseyim. Yeminli de farklı yani... E, kabileler arasında yeminli olunduğu zaman veya, veya birisi e, bir başka birisine e, yeminli olduğunda ahitli olduğunda ona da dokunulamıyor. Yeminli olmak ahitleşmek ayrı bir şey eman vermek ayrı bir şey. Yeminli bir kimse diyor eman veremez. Yani koruyamaz. Ben seni koruyamam. Diyor. Sonra Suheil bin Amr'a haber gönderiyor. Suheil bin Amr da o zaman müşrik bir kimse ama sonradan sonra e, Medine döneminde evet Medine döneminde e, Mekke'nin fethine yakın inşallah geleceğiz onlara. E, hatırladığım kadarıyla Müslüman oluyor ve İslam'ı da çok güzel oluyor. Hatta Ali vesselamın e, Ali Sıratu vesselamın namazda beddua ettiği kimselerden birisi müşrikken sonra bedduası Allah azze ve celle tarafından reddediliyor böyle yapma deniliyor Alimran suresindeki gelen ayetlerle lisede ki bir şeyin senin elinde bir şey yoktur bu hususta diyor o laneti yani kunutta nevazil kunutunda nevazil kunutu diye bir kunut var Hz. Rasulullah dua edince ve dua edince Bundan yasaklanıyor. Bu e, beddua ettiği kişilerden biri de Süheyl bin Amir. Sonradan Müslüman oluyor ve Müslümanlığı da güzel oluyor. Evet. Namaz-ı Kunutu kardeşlerim. Her farz namazının son rekatında rükudan sonra yapılan bir duadı. Müslümanların lehine, kafirlerin aleyhine yapılır. Bu öncelikle İslam devletinde İslam emirinin baştaki kimsenin emir vermesiyle bu dua yapılır. Esiratü Vesselam'ın yaptığı gibi. Evet. Onun dışında tabii Allah alem e, bilen ulemanın bu işe kanaat etmesiyle de yapılabilir. Evet bu Süheyl bin Amr'dan da aynı şekilde eman istiyor. O da e, diyor ki e, Beni Amr kabilesi ben-i Ka'b kabilesine e, eman veremez diyor. O da reddediyor. Sonra İbn-i e, rivayetine göre Mut'im adındaki bir adamdan eman diyor. Mut'im de eman vermeyi, aleyhissalatu vesselam'a eman vermeyi koruma altına almayı kabul ediyor. Ondan sonra bu Mut'im çocuklarına ömür veriyor. Kalkın silahlanın diye. Kendisi de silahını kuşanıyor. Ve Muhammed gelecek, onu koruyacağız diyor. Ve sonradan Aleyhisselatü Vesselam'a haber veriyor. Tamam diyor, sana eman verildi, girebilirsin. Ali Vesselam, Zeyd bin Halise ile birlikte Mekke'ye giriyor. Kabe'ye giriyor, Mescid-i Haram'a, iki rekat namaz kılıyor. Bu arada, e, denen bu adam, e, devesinin üzerine çıkıyor ve Kureyşlilere sesleniyor. Ey Kureyş ahalisi, Muhammed'e ben, benim tarafından. Eman verilmiştir. Kimse onlara rahatsız etmesin. Kimse onlara bir sıkıntı vermesin. Onlara ilişmesin diye ilan ediyor. Ondan sonra tabi e, emanlık geçerli ya orada. Kimse onlara dokunmuyor. Aleyhisselatü Vesselam namazını kılıyor ve evinin yolunu tutuyor. Evet, Mut'im ve oğulları da e, onu bekçiliğine devam ediyorlar. Hatta bir ara Ebu Cehil diyor ki bu Mut'ime. Sen diyor bu adama yani Muhammed Ali Seyyid'in kastederek. Bu adamın koruyucususun, eman vericim, eman mı verdin yoksa bunu peşinden mi gidiyorsun deyince eman verdim diyor. Efendim koruman altında deyince tamam diyor Ebu Cehil. Senin koruduğunu biz de koruyacağız diyor. Bir rivayete göre de böyle geliyor. Ali Seyyid'in selam bu yaptığı şeyi bu iyiliği hiçbir şekilde Hiçbir şekilde vefasızlık etmiyor. Bedir gün o Mekke'nin ileri gelenleri helak olduğunda, hepsi böyle biçilmiş bir ekin gibi ileri gelenler Bedir'de helak olduğunda, öldürüldüğünde, diyor ki aleyhissalatü vesselam, eğer mut'im şu an yaşasaydı ve bu neşleri benden isteseydi, diyor, ölen müşriklerden için, ben onları ona terk ederdim, diyor. Yani nasıl bana eman verdiyse daha önce diyor ben de diyor bu müşrikleri o istediği için ona verirdim terk ederdim, dokunmazdım diyor. Ama mut'un denen adam daha önce Bedir'de Bedir'den önce vefat ediyor. 80 veya 90 yaşlarında, 80 yaşlarında Allah'a alem. Yani böylelikle de Aleyhisselatü Vesselam vefasını da ne yapmış oluyor? Ortaya koymuş oluyor. Subhanallah. Evet. bu Taif yolculuğundan sonra acı veren, sıkıntı veren e, Taif dönüşümden sonra kardeşlerim İsra ve Miraç hadiseleri gerçekleşiyor bu da yine aleyhissalâtu vesselâm'a yine e, bir teselli, ona bir moral, hicretin 10. yılında gerçekleşiyor ve Buhari'nin haber verdiğine göre İmam Buhari rahmetullahi aleyhine Ebu Talib'in Vefatından sonra bu olay gerçekleşiyor. Onun için sıralanma da bu şekilde. Ve bu olaylar, İsra İsra kelimesi gece yürüyüşü manasına geliyor. İsra gece yürüyüşü. Miraç da yükselme. Yukarıya doğru çıkma manası. Kur'an'ın naslarıyla sabittir. Kur'an'ın ayetleriyle ve hadislerle sabittir. Hem e, isra olayı hem de miraç olayı. İsra'ya delalet, ed delalet eden bildiğiniz gibi e, İsra suresindeki adı dedik ya, gece yürüyüşü manasına geliyor. ilk ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim Subhanel lezi esra bi abdihi leyle minel mescidil aqsa leyle minel mescidil harami ile mescidil aqsa lezi barekna havlehu lin rüyehu min ayatina innehu ve sami'un Basir. kulunu bir gecede mescidi haramdan Mescid-i Aksa'ya gö ayetlerimizi göstermek için etrafını mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya bir gecede yürüten Allah Azze ve Celle noksansızdır. Tamdır, münezzehtir diyor. İnnehu huve s-sami'ul basil. Muhakkak ki o, çok iyi işiten, çok iyi görendir. Evet, Allah Azze ve Celle açıkça burada kolunu yani Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in geceleyin yürüttüğünü söylüyor. Evet bazı insanlar bunu kabul ediyorlar. Bunun gerisinde miracı kabul etmiyorlar. Oysaki miraca delalet eden ayetler işaret eden ayetlere bakın. Şimdi İsra suresinde açıkça net bir şekilde e, İsra'nın gerçekleştiği yani mescidi haramdan Mescide aksaya yürütüldüğü net. Me mescidi Aksadan da göğe yükseldiğine dair ayetler ise, işareten ayetler, Necim suresindeki ayetlerdir kardeşler. Mealci gruplar veya Arapça ifadeler Yun dediğimiz Kur'ancılar Kur bunu kabul etmiyorlar. Oysa ki çok büyük bir yanılgı ve dalalet içerisindeler. Bir kere Kur'an şahitlik ediyor. Bakın Necim suresine. وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَى Yıldız baktı zaman Ma sahibi ve ma gava. Sahibiniz yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanılmadı ve o azgınlık da yapmadı. batıla dalmadı manasında. Ve ma o anil heva. O hevasından kendi isteğine gö göre konuşmaz. In huve illa vahyu yuha. Ona ancak Vahy edilen bir vahiydir. O ancak kendisine vahiy edilen bir vahiydir. Allemehu <gülüyor> şedidul guvâ. Onu kuvvet sahibi bir kimse öğretti. Du miratin testevâ. Ve yaratılışı, yaratılışı çok düzgündür. Yani her yönüyle üstün bir yaratılışa sahiptir. Kim o? Cebrail aleyhisselam ve o bil a'la ve o yüce ufukta idi en üst ufuk, ufukta idi Ufukul a'la idi sonra sonra yaklaştı biraz daha yakınlaştı fe ve qausayni el edna ve nihayet iki böyle yay gibi oldu ve daha da yakınlaştı fe ah ila abidihi ma ha Allah azze ve celle de kuluna vahyedeceği şeyi vahyetti. Ma <gülüyor> kade bi'l raa. Göğüs kalp gördüğü şeyi yalanlamadı. Yani Ali İsrafil gördüğü selam gördü. Allah Resulü ve kalbi göğsü gördüğü şeyi asla yalanlamadı. Efe tumaruuhu ala Siz mi onun diyor gördüğü şey hususunda çekişip duruyorsunuz? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve oradaki gördüğü şeyler, Miraç'taki gördüğü şeyler, o semadaki gördüğü şeyler üzere siz mi çekişip duruyorsunuz. Vele kadar raehu nadlatan ve o aleyhissalatu vesselam Cebrail'i başka bir kere daha görmüştü. Indis-sidretil muntaha. Sidretil muntahanun yanında. Sidretil Münteha en son ağaç. Sidre aslında Arabistan kirazına verilen bir ağaç. Münteha son demek. Artık e, dünyadan gelen şeylerin son bulduğu yer. Yani Sıdret'in münteha, en son nokta. daha <gülüyor> cennetül mevva, onun yanında da cennetül mevva var. Cennetül mevva, cennetin birçok ismi var. Adın cenneti var, Firdevs cenneti var. <gülüyor> birçok cennetlerin ismi var. O e, cennetle ilgili, cennetin özellikleriyle ilgili kitaplarda ve derslerde mevcut. Cennetül Me'va'dan bahsedilirken, işte burada onun yanında da Cennetül Me'va vardır. Şimdi cennetler bir tane ama isimleri farklı. Değişik değişik isimler söz konusu. Yoksa cennet bir tane ma e, makam ve mevkiler açısından, dereceler açısından cennetler farklı. Vallahu alem. Evet, ayet-i kerimenin devamında kardeşlerim, iz yakşa sidrete ma yakşa bu sidreyi, yani sidre denilen ağacı kaplayan kapladı. Yani Allah Azze ve Celle'nin emrinden bir şey geldiği zaman, o bambaşka bir hale geliyor ki onu kimse tasavvur edemiyor. Yani güzellik açısından değişiyor. Ma basar ve basar, yani göz kaymadı ve e, böyle sapıtmadı da, kaymadı, yanılmadı da daha doğrusu. Ne kadra'a min ayati rabbihil Kubura Yemin olsun ki Resulullah Hazreti Rabb'isinin büyük ayetlerini gördü. İşte bu ayetler Necm suresindeki ayetler Miraç'taki al yani semaya çıktığındaki şeylerden bahsediyor. Oradaki olan şeylerden, gördüğü şeylerden ve gö göğsü e, göğsünün kalbinin gördüğü şeyleri yalanlamadığını, gözünün kaymadığını, yanılmadığından bahsediyor. Allah var, çok net. Ama kalbinde hastalık bulunanlar yine biliyorsunuz bunu kabul etmiyorlar. Allah az derecelerle ve basiret versin. İsra kardeşlerim İsra Mescidi harandan Mescid-i Aksa'ya Aksa diye isimlendirilmesinin sebebi, Aksa en uzak manasına geliyor. Arapçada Aksa ismi tapdili kalıbından uzak manasına gelir. Bu Haram'ın, Haram beldelerin veya da Haram diye isimlendirilen mescitlerin en uzağı. Mezci de Haram, Mezci de Nabi ve Mescidi Aksa, bu üçü, bu üçü e, Harami Şerif diye isimlendirilir. Mescidi Haramda kılınan namaz diğer yerlerde kılınan namazdan ne kadar fazla derecesi? Ne kadar daha fazladır? 3 bin. Ha? Bin derece. 100. Artırın biraz, artıran yok mu? Ha? 100 bin. 100 bin, 100 bin. 100 bin, 100 bin derece daha fazla ettiler. Mescid-i kılınan namaz, Mescide i Haram hariç diğer ne kadar fazladır derece bakımından? Bin. Bin derece. Mescid-i Aksa'da kılınan namaz da sahih hadiste geldiği üzere 500 derece diğer mescitlerden, Mescid-i nebel ve Mescid-i Haram hariç 500 derece daha faziletlidir, daha üstündür. Evet, Aksa ismini alması uzak olmasından dolayıdır. Ve sahih bir hadiste bu üç mescide yük vurulur. Bu üç mescit için sefere çıkılır. Bunun dışındaki mescitlere sefere çıkılmaz. İstanbul'daki, Konya'daki veya Suriye'deki veya Irak'taki bir mescid için niyet alınıp çıkılmaz. Doğru olmaz bu Caiz olmaz. Bu üç mescide yolculuğa çıkılır. Bu üç mescid için ziyarete gidilir. Onun için hacılar Mekke'den sonra Mescid-i Nebevi'ye orayı ziyarete giderler. Mescid-i Nebevi Medine'de ziyaretin asıl sebebi odur. Ondan sonra onunla birlikte ve Vesselam'ın kabri kendisi daha doğrusu selamlanır. Evet. Ama bir beldede Kayseri'de mesela en büyük mescit neresi? Diyelim ki Hunat. Oraya bir insan namaz kılmak için gider mi? Evet gidebilir. Çünkü büyük mescitte namaz kılmak cemaatin çokluğu bakımından daha fazil etmektir. Mescidin sefere çıkmak bir başka e, beldeye, yolculuğa çıkmaktır. Bu caiz değil. Miraca gelince az önce ifade ettiğimiz gibi bu da istiradan sonra, gece yürüyüşünden sonra e, semaya yükselmektir. Ve mahlukatın bilgilerinin son bulduğu noktaya kadar gelmek. O Sıdret-i yanı. Ondan sonra da Aleyhisselatü Vesselam bu olay gerçekleştikten sonra tekrar tekrar ne yapıyor? Mekke'ye dönüyor ve daha sıcaklığı, oturduğu yerin sıcaklığı geçmemiş halde iken Mekke'ye geri yerine geliyor. Bu Miraç ve İsra, İsra ve Miraç hadisesi kardeşlerim, ve Vesselam'ın hem bedeni hem de ruhuyla birlikte oluyor. Bu bir rüya değil. Bedeniyle birlikte gidiyor. Bedeniyle birlikte Mescid-i Aksa'ya oradan da semaya yükseliyor. Ve ruhu da Aynı şekilde. Uyur, uyur ve uyanıklık arasında bir haldeydim diyor. Aleyhisselatü Vesra'nın ifadesiyle. Evet. Eğer böyle olmasaydı, yani bir rüya ol, olsaydı o zaman burada anlatılan şey bir, e, anlatılan şeyler müşrikler için ve kafirler için ve onların e, yoluna tabi olan kimseler için bir meydan okuma olmayacaktı. Bir icaz. Yani e, Kur'an-ı Kerim'in bir icazı yani da bu olayın bir aciz bırakıcı bir yön olmayacak. Onun için hem beden hem ruh ile bir de uykuyla uyanıklık arasında. Yani bilinçli iken daha doğrusu. Bilinçli iken. Ali Sıratu vesselam birinci yerindeyken tabiri caizse bu şekilde bu olaylar gerçekleşiyor. Bir hadiste, Buhari'de gelen bir hadiste anlatıldığına göre Ali vesselam kendisinden bahsederken diyor ben diyor. Beytin yanında yani mescidi haramda iken uyku ve uyanıklık arasında bana bir kimse geldi. Birisi geldi. Bununla kastedi tabi melek yani. Ve göğsümü yağdı. Böyle boğazdan karna kadar. Ondan sonra kalbimi çıkardı. Sonra da bana altında bir tas getirildi diyor. İçerisinde imanla dolu bir tas getiriliyor. Bir kap getiriliyor. Onunla kalbimi yıkadı. Sonra orayı ııı ee, İmanla onunla doldurdu ve kapattı diyor. Bir başka hadiste de yine sahih bir rivayette üç kişi geldi diyor. Bu üç kişinin e, işi halleden kişisi yani öncülük eden daha doğrusu Cebrail Aleyhisselam o yine benim kalbimi diyor boğazımdan karnıma kadar yardı. Onu çıkarttı. Orayı te, e, zemzem suyuyla yıkadı. Orayı temizledi. Sonra oraya e, iman ve hikmet Doldu, doldurdu diyor iman ve hikmetle dolu altından bir kap getirildi onunla orayı e, doldurdu diyor kalbimi doldurdu sonra tekrar kapattı diyor hem kalbini hem de oradaki damarları iman ve hikmetle doldurdu ama bu nasıl bu Allah Azze ve Celle'nin bildiği bir şekilde biz bunun hakikatini bilmiyoruz işte kardeşlerim bu şekilde ve Selam hazırlandıktan sonra İsra ve Miraç olayları gerçekleşiyor Evet, neden e, Mescid-i Aksa'dan böyle bir şey gerçekleşiyor? Neden Mescid-i Aksa'ya gidiyor diye bir soru akla gelecek olursa, çünkü Mescid-i Aksa, geçmişle e, o günü bağlayan, hatta günümüzü bağlayan bir mescid, iki kıbleden birisi Mescid-i Aksa, Müslümanlar için çok değerli. Onun için Yahudiler şu anda altını oyum oyum oyuyorlar. Onun için Yahudinin planları var. Orayı Müslümanların tamamen kontrolünden çıkartıp kendi mabetleri haline sokmak istiyorlar. Allah'ın lanet ettiği kavim ya bunlar. İman edenler hariç. Onun için orayı durdurmuyorlar. İşte bu Mescid-i Aksa ilk kıble ve İbrahim Aleyhisselam'ın soyundan, İshak'ın soyundan tüm peygamberler aşağı yukarı hep e, Meccid-i Aksa etrafında. Orada nübüvvet gelişmiş. Orada iman, genişleniş yer bulmuş. Ve dediğim gibi İbrahim Aleyhisselam, onun da oğlu İshak'ın soyundan gelen peygamberler İsrail oğullarını Oluşturuyor ve İsrail oğullarına geliyor. İsrail demek zaten Yakup Aleyhisselam. Yakup Aleyhisselam'ın diğer bir ismi de İsrail'dir ve İsrail oğulları denilirken Yakup Aleyhisselam'ın oğulları kastediliyor. Ve peygamberler de hep onun soyundan gelmiştir. Sadece bizim peygamberimiz İbrahim Aleyhisselam'ın oğlu kimin soyundan? İsmail'in soyundan geliyor. Onun için Mescid-i Aksa'nın çok önemli bir e, yeri var ya. Yani. Tabi İsrail oğulları, İsrail oğulları peygamberlerini öldürecek. Ve e, yeryüzünde fesat çıkarınca, Tevrat'la oynayınca Allah azze ve celle onlardan nübuveti alıyor, Nebimiz Ali sıratı vesselam'a verdi. Allah azze ve celle peygamberliği, nübuveti onlardan alıyor, Ali sıratı vesselam'a ve Aleyhisselatü Vesselam orada, işte Mescid-i Aksa'da ikrekat namaz kılıyor. <gülüyor> ve bu peygamberlerden, geçmişteki peygamberlerin hepsinden hemen hemen Allah Azze ve Celle misakha diyor. Ne misakha biliyor musunuz? Aha bak burada Ali İmran Suresi'nde geldiği üzere. <gülüyor> Hatırlar ki Allah, nebilerden, peygamberlerden misak, yani söz almıştı, söz. Ne ma'a'taytukum min ve Elbette size kitap ve hikmet gelecek. Sunnece yekurasun. Sunnece yekurasun musaddikun Sonra bir peygamber gelecek. Sizin yanınızdakileri doğrulayacak, tasdik edecek. Yani sizden sonra bir peygamber gelecek ve sizin söylediğiniz şeyleri, sizin kitabınızı, getirdiğiniz nubuveyeti tasdikleyecek. Siz elbette le'teminu bihi Ona iman edeceksiniz ve yardım edeceksiniz diye hani diyor Allah bu peygamberlerden misak almıştı. Ve demişti ki: ve ahastum isri? Siz bunu kabul ettiniz mi? Bu misakı, bu ahdi, bu sözü kabul ettiniz mi?" diye onlara soruyor o peygamberlere. Ve bu benim ahdimi aldınız mı diye sorunca peygamberlerin hepsi birden قَالُوا اَقْرَانًا Hepimiz kabul ettik diyorlar. قَالَ فَشَلُوا اَنَمَاكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ Allah Azze ve Celle de şahit olun, ben de sizinle beraber şahit olanlardanım diyor. İşte bu peygamberlerin hepsi bizim peygamberimize. Dolayısıyla da bizim peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve bu ümmet daha önce de söylediğim gibi geçmişteki peygamberlerin geldiğine ve vazifesini yaptığına, tebliğ görevini yaptığına şahitlik edecek. Onun için biz de bizler Teala şahit olan bir ümmetiz. İnsanlar için çıkartılmış, insanlar için çıkartılmış en hayırlı bir topluluk ve şahitlik edecek bir topluluğuz. Rabbimiz bizi bunu bize bunu nasip etsin. Dünyada ve ahirette de şahitlik yapmayı nasip etsin. Kardeşlerim, son olarak bu Miraç hadisesini Enes İbni Malik'in rivayet ettiği hem Müslüm hem Buhari ve diğer hadis kitaplarında rivayet ettiği e, ifadeyle verecek olursak Miraç hadisesini şöyle diyor. Aleyhissalatu vesselam anlatıyor. Bunu da Enes İbni Malik radiyallahu anh bize haber veriyor. Diyor ki bana bir e, Burak getirildi. Burak, e, birçok çocuğun ismi Burak der biliyorsunuz. Burak bir binitin ismi. Bu diyor, şeyden, e, affedersiniz, merkepten, eşekten, biraz uzun boylu. Ondan sonra, katırdan ise biraz daha düşük. Beyaz bir binit. Ve adımını attığı zaman, yani gözünün ulaştığı yere adımını atabiliyor. O kadar hızlı. Bu Burak adındaki binite Ali aleyhissalâtu vesselâm Mescid-i Aksa'ya geliyor. Ve orada tüm nebilerin, peygamberlerin e, binitlerini bağladığı, o halkaya, o biniti yani bura bağlıyor. Sonra iki rekat orada namaz kılıyor. Ondan sonra Cebrail aleyhisselam geliyor. Cebrail aleyhisselam elinde bir elinde bir içki tasıyla diğer elinde de süt olan bir tasla yani kapla geliyor. Onlardan isterse hangisini seçmesini istiyor. Aleyhisselatü süt olanı seçince diyor ki Cebrail aleyhisselam sen tıtratı seçtin diyor sen fıtratı seçtin. Diyor. Sonra Ali-i Siratu vesselam e, Cebrail ile birlikte Cebrail onu alıyor, semaya yükseltiyor. 7 kat sema var biliyorsunuz değil mi? Bu bildiğimiz yalnız atmosferin 7 tabakası değil yani. Yani atmosferde 7 tabaka var ama bizim anlattığımız sema Kur'an'da geçen semalar yani gökler, tabakalar farklı. Bunun mahiyetini Allahu Teala biliyor. Evet. Birinci semaya çıkartılınca e, kapıdan izin istiyor açılması için, semanın kapısından açılması için. Ve Cebrail Aleyhisselam'a deniliyor ki sen kimsin? O ben Cebrail'im diyor Cebrail Aleyhisselam. Yanında kim vardı? Yanında e, o da diyor ki Muhammed var. Peki ona izin verildi mi? Hani ona buraya kadar getirilmesi için izin verildi mi deyince e, Cebrail Aleyhisselam da evet diyor. Nihayetinde e, kapı açılıyor ve e, orada babamız Adem Aleyhisselam ile karşılaşıyor. Adem Aleyhisselam ona merhaba diyor ve e, hayır duasında bulunuyor. Aleyhisselatü Vesselam'a merhaba diyor. Onu, ona hoş geldin mahiyetinde yani. Ve sonra da ona hayır duasında bulunuyor. Tabi başka rivayetlerde böyle birkaç e, e, ifadeler ve sözler de var. Mesela aleyhissalatü vesselam Adem aleyhissalatü veriyor. Sonra ona diyor ki gelen adam ne güzel adamdır yani Ali vesselam'dan için. Ona merhabalar olsun. Salih bir kimseye, salih bir kimsenin oğluna salih bir nebiye Selam olsun diyor. ben burada yalnız şu dikkatimi çekti. Sizin de ileride dikkatini çekerse Orada bir parantez açmak istiyorum. Geçen hafta, geçen derslerde diyelim, Ali Sırat ve babasından bahsetmiştik. Onun durumundan, konumundan bahsetmiştik. Şimdi burada Salih oğul derken kastedilen, yani Salih kimsenin oğlu derken daha doğrusu babası Salih olmuş oluyor. Burada kastedilen babası değil, he. yani babası Abdullah değil kastedilen. Peygamber olarak babası kastediliyor. Tamam mı? Yani e, kim kastediliyor? İsmail Aleyhisselam. Heh. Salih kimsenin oğlu derken kastedilen İsmail Aleyhisselam. Evet. Sonra e, birinci semadan e, Cebrail Aleyhisselam alıyor. ikinci semaya çıkartıyor. Orada da aynı şekilde kapının açılmasını isteyince sen kimsin diyorlar. Ben Cebrail'im diyor. Yanında kim vardır? Muhammed. Ona izin verildi mi? Evet diyor. Kapı açılıyor. Ondan sonra ikinci semada da e, İsa Aleyhisselam, İsa bin Meryem ve Yahya bin Zekeriya. Zekeriya Aleyhisselam'ın oğlu Yahya ile karşılaşıyor. Onlar da aynı şekilde Aleyhisselatü Vesselam'a merhaba diyorlar ve ona hayırla dua ediyorlar. Sonra Cibril Aleyhisselam onu alıyor, üçüncü semaya çıkartıyor. Üçüncü semaya geldiğinde de yine aynı şekilde e, kapının açılmasını isteyince, sen kimsin? Ben Cebrail'im. Yanında kim var? Muhammed. Ona izin verildi mi? Evet verildi deniliyor. Sonra kapı açılınca bir de bakıyorlar ki Yusuf Aleyhisselam. Üçüncü semada Yusuf Aleyhisselam. Yusuf Aleyhisselam'a diyor güzelliğin yarısı verilmiştir diyor. Yusuf Aleyhisselam güzelliğiyle meşhur olan bir peygamber biliyorsunuz. Sonra Yusuf Aleyhisselam da ve Aleyhisselatü peygamberimizi merhabalıyor. Ona hayır duasında bulunuyor. Cebrail aleyhisselam dördüncü semaya çıkartıyor. Dördüncü semada yine aynı şekilde kapı açılmıyor. Ben Cebrail'im diyor. Yanında kim var diyorlar. Muhammed ona izin verildi mi? Evet. Kapı açılıyor. İdris aleyhisselamla karşılaşıyorlar. Peygamberlerden İdris aleyhisselamla karşılaşıyorlar. O da yine aleyhisselatü vesselama merhaba diyor. Ve ona hayır duasında bulunuyor. Allah Azze ve Celle bu İdris Aleyhisselam ile ilgili e, Meryem Suresinde وَرَفَعَنَاهُ مَكَانًا عَلِيَّا Onu böyle yüksek bir makama kaldırdık. İdris Aleyhisselam'ın makamından bahsederdik. Sonra 4. semadan 5. semaya Cebrail Aleyhisselam Aleyhisselatü aleyhisselamı götürünce orada yine kapıda aynı konuşmalar geçiyor. Harun Aleyhisselam'la karşılaşıyorlar. Musa Aleyhisselam'ın kardeşi. O da bir peygamber biliyorsunuz. O da nebilerden birisi. Ee, Musa Aleyhisselam'ın yardımcısı olarak gönderiliyor Allah Azze ve Celle tarafından. O da yine Aleyhisselam'a merhaba diyor, hayırla dua ediyor. Sonra 5. E, semadan 6. semaya geliyorlar. 6. semada Musa Aleyhisselam'la karşılaşıyorlar. Yine kapıda, kapılarda aynı konuşmaları geçiyor. Kısa geçiyorum özellikle. Musa Aleyhisselam orada ağlıyor biliyor musunuz? Bir rivayette. Ona diyor ki neden ağlıyorsun diyor. Ona diyor ki bu çocuk var ya diyor aleyhissalatü vesselam'ı kastederek. bu genç var ya bunun diyor ümmeti yarın ahirette benim ümmetimden daha fazla olacak diyor. Ondan üzüldüğünü ağladığını söylüyor yani. Yani cennete gireceklerden benim ümmetimden daha fazladır diyor. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmeti bu gelen kimsenin ümmeti benim ümmetimden daha çok olacak daha fazlası cennete girecek diye ağlıyor tabi her peygamber kendi sorumluluğu kendi bilinci çerçevesinde değerlendirdiği için olaya da hakim ve bilgi sahibi olduğu için bundan dolayı üzülüyor ama Allah Azze ve Celle Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ve bizim bu ümmete elhamdülillah ikram etmiş Sonra kardeşlerim yedinci semaya çıkıyorlar. Yedinci semada da aynı konuşmalar geçiyor yine kapıda. Yedinci semada kimle karşılaşıyorlar? İbrahim aleyhisselam İbrahim aleyhisselam şöyle sırtını Beyt-i Mamur'a dayamış bir vaziyette. Beyt-i Mamur, beyt Mamur neresi? Beyt-i Mamur'u biliyor musun? Beyt-i Mamur, Kabe'nin üzerinde meleklerin tavaf ettiği bir yer. Beyt-i Mamur deniliyor oraya. Oraya diyor ki Cebrail, Aleyhis, Cebrail Aleyhisselam her gün 70 bin melek girer, bir daha ona bir daha sıra gelmez diyor. Bir başka rivayette de 70 bin melek girer, namaz kılar, bir daha da ona sıra gelmez diyor. Subhanallah. Oran böyle bir özelliği var. Beyt-i Mamur'un. İbrahim Aleyhisselam da yine Aleyhisselatü Vesselam'ı hoş karşılıyor. Ona e, duada bulunuyor. E, Salam veriyor. vesaire Salamlaşıyorlar. Nihayetinde kardeşlerim bu Mirac'ta Ali'sratiyü selam'a 5 vakit namaz farz kılınıyor. 5 vakit namaz farz kılınıyor ama ilk evvela 50 vakit olarak. Sonra Musa Aleyhisselam'la görüşmeleri neticesinde Musa Aleyhisselam'ın tavsiyesi Allah'ın da muradı gereği 5 vakite indirgeniyor. Ve Allah Azze ve Celle bu hadisin devamında ben 1'e 10 veririm diyor. 50 vakit aslında 50 vakit, 5 vakit ama 50 vakit sevabı veriliyor kısacası. 1'e 10 verildiği için Allah Azze ve Celle yine 50 vakiti ne yapmış oluyor? 50 vakiti sevabıyla onun şeysiyle, karşılığıyla Yine farz kılmış gibi bir durum oluyor. Ama aslen 5 vakittir. Sevab olarak 50 vakit olmuş oluyor. Subhanallah. Bu da Allah Azze ve Celle'nin bu ümmete bir ikramı. Tabi burada bu Miraç e, hadisinde daha başka e, ifadeler, daha başka hükümler var. İnşallah e, gelecek derslerde onlardan e, bahsetmeye çalışacağız. Eğer yeri gelirse. Allah, Allah Azze ve Celle kardeşlerim öncelikle şunu söyleyeyim. Tıpkı Ebu Bekir Siddık radıyallahu anh'ın yaptığı gibi onun tasdiklediği gibi bu olayları Hz. başta Kur'an'ın, sonra Hz. i̇slamın haber verdiği şeyleri yani böyle kayıtsız, şartsız, şeksiz, şüphesiz kabul etmeyi nasip etsin. Anladım. Hatırlayın. Hatırlayın. Ebu Bekir'e bu olayların gerisinde bit şeyden sonra İsra ve Miraç'tan sonra gelecek inşallah Ebu Bekir'e diyor ki şeyler, müşrikler senin bu arkadaşın diğerlere gittiğinden bahsediyor. Mescid Aksa'ya oradan yukarıya yükseldiğinden falan bahsediyor. Yani bu delirdi mi filan gibilerinden bir ileri girip konuşup alay etmeye başlayınca o ne diyor? Ebu Bekir radıyallahu anh. O ne dediyse doğru söylüyor. O ne dediyse doğru diyor. İşte bundan dolayı o sıdık çok doğru sözlü. Bundan dolayı Allah Azze ve Celle peygamberlerden sonra onun derecesini yani sıddıkların derecesini ikinci derece Sonra şehitler geliyor, sonra salihler geliyor. Böyle şeksiz şüphesiz Allah'ın ayetlerini, Rasulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sözlerini, ama sahih sözlerini yani bu nuru Allah'ın nurunu kabul etmeyi kalbe yerleştirmeyi Allah bize nasip etsin. Bunu söylüyorum. Hadda Allahu Alem ve Salallahu Alaihi Vesselam ve